بعد, hadis kitabullah wa khayral hadi sallallahu alayhi ve sellem ve <ogre> sharral umur muhdathatuha wa kull wa kull wa kull Hadis okumaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumaya devam ediyoruz. İmam Nevevi rahimehullah'ın telif ettiği Riyadu's Salihin adlı hadis kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bundan önce tekrardan önce kendi nefsimi ve siz kardeşlerimi hatırlatmak isterim ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 30 küsur yerinde, yaklaşık 33 tane ayet-i kerimede Resulüne itaat etmeyi biz ümmetine ne yapıyor? Emrediyor. Allah-u Teala Ahzab suresinde buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Rasulü bir hususta, bir konuda emrettikleri zaman Allah ve Rasulü emrettikleri zaman hiçbir mümin erkek ve kadına o konuda seçme hakkı yoktur. Yani Allah-u Teala bizlere bu ayeti kerimede buna benzer birçok ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu emirlere de teslim olmamız gerektiğini, aynı Kur'an-ı Kerim'in emirlerine teslim olduğumuz gibi bu emrolunuyor bizlere. Bugün insanların birçoğu farklı fitnelere dalmış kimileri şehevi nedenlerden dolayı, iman eksikliğinden dolayı, kimileri de düşmüş oldukları şüphelerden dolayı ne yapmaktalar? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine ve ondan sonra da allah Teala'nın emirlerine uyma konusunda tehavun göstermekteler, gevşeklik göstermekteler. Özellikle şehirlerde yaşayan, şehir merkezlerinde yaşayan, insanlarla iç içe olan kişilerde sünnete uymak, sünnete sarılmak biraz daha meşakkatli, biraz daha zor olabiliyor çevrenin tepkisi, insanların tepkisi. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki az önce okumuş olduğumuz ayetcik yerilmesi çok açık. E ma kaanen lil emran emrihim. Bir erkek ve kadın için hiçbir seçme hakkı yoktur. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman o konuda Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman bizlere ne yapmak gerekiyor? Tam ...teslim olmak gerekiyor. Biliyorsunuz İslam'ın tarifini yaparken... ...ilim ehli de ne diyor? İslam nedir? İstislamdır. Ne demek istislam? Kesinlikle. Teslim olmak. Nedenini, niçinini sorgulamadan... ...boyun bükerek, itaat ederek... ...teslim olmak. Tabi bu kalbi bir amelin yansıması. Bir insan kalbinde... ...bir şeye iman eder... Onu kalbinde sever, tazim eder. Kalbiyle ona korkarsa bunun bir semeresi olarak dışa ne vurur? Teslimiyet vurur. Yani bu çok önemli bir husus. Onun için İlim İslam'ı tarif ederken Muhammed İbni Abdullah'ın da dediği gibi El-İstislamu lillahi bit-tevhid. Allah'ı birleyerek, tevhid ile birleyerek ne yapmak? Teslim olmak. Değil mi? El-İstislamu lillahi bit-tevhid. vel lehu ve enقيad ona boyun bükerek itaat ederek boyun bükmek ve elberâ'atu mine'ş-şirki ve şirk ve şirk ehlinden de insanın ne olması veri olması burada bizi ilgilendiren ilk önemli husus teslimiyet bu çağın da problemi yani birçok insan diliyle teslim olduğunu söylese de kalbiyle selamun aleyküm selam. kalbiyle teslim olduğunu söylese de ancak iş tatbiye gelince, pratiğe gelince, iş uygulamaya gelince bakıyorsunuz ki orada neler başlıyor, gevşemeler başlıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı, çeşitli sebeplerden dolayı. Ee, işte dediğimiz gibi yani modern yaşam biçimi belki de şehir yaşam, şehirdeki yaşam, insanların tepkisi, şehevi duygular, şüpheler, üzeri par oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, Allah-u Teala'nın emirlerinden, buyruklarından, buyruklarına karşı gevşek davranır oldu, olduk. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ile alakalı bir ayet-i de şöyle buyuruyor. Diyor ki Mâ kâne alen nebiyyi min harac fîmâ fâradallâhu leh. Allah-u le. allah Teala'nın farz kıldığı bir hususta Allah-u Teala'nın peygamberine farz kıldığı bir konuda peygamber sıkıntıya düşmez. Peyg peygamberin sıkıntıya düşürülmez. Peygamber bu konuda kalbinden İçinden bir daralma, bir sıkıntı geçiremez, geçirmemesi lazım. Bu ayetin ilişki sebebini biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evlatlığı Zeyd, Zeyd'in hanımı Zeynep. Zeynep'le evlenmekle olunuyor. boşadıktan sonra Zeyd. Ve Kureyşliler ve Mekkeliler, Müşrikler bunu ayıp olarak karşılıyorlar. Yok nasıl olur da bir kimse yanında yetim olarak yetiştirdiği hizmet hizmetçisini azat ederdi. Sonra o hizmetçisi birisiyle evlenir ve sonra o boşanır da boşandıktan sonra onun hanımıyla evlenir. Bunu böyle Peygamberimizi haraca sokmak için, sıkıntıya sokmak için ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Allah tarada ayeti indiriyor. Ne yoktur Peygamber'e bir sıkıntı yoktur, bir sıkıntı olamaz allah Teala'nın ona farz kıldığı bir konuda. Bizler de bu ayetten hareketle ve buna benzer ayetlerden hareketle Allah-u Teala'nın emrettiği, Resulü'nün emrettiği bir konuda tam teslim olmamız lazım. İslam'ın tarifinde yaptı yaptık ya. Bu konuda bizim için ne olmaz? Bir sıkıntı olmaz. Başka bir ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi seçme hakkı olmaz. Tabi ashaba baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına onların teslimiyette zirvede olduğunu görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, sözlerine, allah Teala'nın emirlerine, buyruklarına tam teslimiyette olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü kalplerinde bu işi bitirmişler. Sevgi hususunda. Değil mi? Bitirmişler. Çünkü bir insan o Arap şiirinde de olduğu gibi ne yapmaz? Sevdiğine bir insan sevdiğine isyan etmez diyor. Bilakis kişi sevdiğine itaat edendir. Kişi sevdiğine itaat edendir. Yani sevginin bir semerası Meyvesi, ürünü de nedir? İtaattir. Geçen hafta okuduğum bir haber beni çok etkiledi bu manada. Yani bir şeyin gerçek sevildiğinde ne olursa olsun, şirk olan bir sevgi de olabilir bu. Din olan sevgi de olabilir. Bir insan sevdiği zaman, bir şeye sevgi dediğimiz zaman onun teslimiyeti doğurması gerektiğini gösteren bir haber okudum. Onu da sizlerle paylaşacağım ki e, belki ne olur? Bizler için açıklayıcı, sevgilinin bir tarifi olur. Ki ilim ehli zaten bunu çok çok güzel açıklamış. Ama yeni yaşanmış bir olay. Güncel bir olay. Dikkatimi çekti. Diyor ki bir haber kanalında ünlü bir sanatçı, ünlü bir şarkıcı, e, yabancı bir şarkıcı bir ülkeye gidecek. Bir ülkede konser verecek. Gideceği Ülkede de birileri genç bayanlara, genç kızlara şaka yapmak için bir stand kurmuşlar bir caddeye, bir cadde üzerine. Orada işte standın önünde genç kızları ne yapıyorlar? Çağırıyorlar konser için. Kızlara diyorlar ki, genç bayanlara diyorlar ki işte falanca gelecek haberiniz var, evet diyorlar. Bunun diyorlar konserine katılmak isteyen bir şanslı hayranına ücretsiz bilet verilecek. Tabii, mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Çünkü hayran oldukları, sevdikleri bir sanatçı geliyor ülkelerine. Kalplerinde kendilerinin tarif edemediği bir sevgi var o şarkıcıya karşı. Diyorlar ki ancak diyorlar, bir şartımız var bu kuraya girebilmeniz için. Bir şart gerekiyor. Nedir o şart? Diyorlar ki Müslüman olmanız gerekiyor. Tabii zannedersem ülkede, yani Rus ülkelerinden bir ülke. Hıristiyanlığın yaygın olduğu... Danimarka, ne? belki de Avrupa ülkeninden bir ülke, yani, bilmiyorum. Aynen. Avrupa ülkeninden bir ülke. Bayanlar, kızlar diyor ki tamam, Müslüman oluruz, yeter ki konsere ne yapalım, gidelim. Yani bakın, sevgi öyle bir had safhada ki, yani çevresinin, etrafın tepkisi onlar için hiç önemli değil. Niye? Çünkü o hayranı seviyor, o şarkıcıyı seviyorlar, ona hayran olmuşlar. Bunun bir sonucu olarak da, dışa vuran şey ne? Tam bir teslimiyet. İşte sevgi budur arkadaşlar. Diyorlar ki, ama diyorlar yani Müslüman olduğunuz zaman yapmanız gereken bazı şeyler var. Diyor ki kızlar ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki şu an açıksınız, kapanacaksınız. Alın şu başörtleri giyin. Hemen alıyorlar başörtleri takıyorlar simsiyah. Kara başörtleri kafalarına geçiriyorlar. Bakın. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakkında Allah-u Teala'nın ayeti var. Derimden okuduk değil mi? Allah ve Resulü bir konuda emrettiği zaman bir mümin için o konuda ne olmaz? Seçme hakkı yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mümin kadına nasıl giyineceğini 1400 sene önce ne yapmış? Emretmiş. Sahabeler bunu duyunca ne yapıyorlar? Hemen tam teslimiyet. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam camiden çıktığında kadınlarla erkeklerin, yani kadınların da yolun ortasında yürüdüğünü görüyor. Diyor ki kadınlara bu yakışır değil. Kadınların bu şekilde erkeklerin arasında yürümesi hoş değil. Yolun kenarlarını tutun diyor. Diyor ki sahabe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrinden sonra kadınlara bir baktım. Hepsi duvar kenarından yürüyorlar. Ve şeyleri duvar kenarlarına sürtünüyordu. Teslimiyete bakın bitti. Bakın Avrupa'da doğmuş, Avrupa'da büyümüş ee, insanlara bakın şimdi. bestelikleri sevgi tabii kime karşı? Fasık olan, facir olan, kafir olan bir Avrupalı şarkıcıya karşı bir bestedikleri sevgi var. Ve neyle sınanıyor bu kızlar? Müslüman olmakla deniyorlar ki deniyor ki aranızdan bir kişi kurulacak O O'dan bedava bir konser bileti verecek. Tamam mı? Tamam. Kapkara bir başörtüsü veriyorlar, hemen alıyorlar. Şimdi bugün birçok Müslüman bayanlarına duyurulur. Allah Resulü'nün emrettiği, Allah Teala'nın emrettiği, Resulü'nün emrettiği, ümmetin ulemasının açıkladığı, konuştuğu şer'i hicabı Allah'ın istemesine rağmen, Resulü'nün istemesine rağmen, alimlerin bunun bu şekilde olması gerektiğini söylemelerine rağmen, kocalarının istemesine rağmen Kadınlara bakıyorsunuz itaat etmiyorlar. Demek ki sevgiden ağır bir problem var. Sevgide problem olduğu için teslimiyette ne çıkıyor ortaya? Arıza çıkıyor. Aynı şekilde bizler kendimiz için de bu düşünmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allahu Teala'nın ayetleri, Resulullah'ın sünnetleri, ilim i sözleri bir konuda birçok konuda açık olmasına rağmen ne var bizde? Gevşeklik var bazı hususlarda. Sebep teslimiyetimizdeki bir gevşekliğin sebebi ne? Demek ki kalpteki sevgide bir Sıkıntı var, problem var. Bunu tedavi etmemiz lazım. Yani bunun kaynağı kalp. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. O yüzden insanın kalbiyle yani cevarih dediğimiz azalardan önce kalbiyle çok meşgul olması lazım. Zikirle, kalbini ıslahla çok meşgul olması lazım. Tabii kızlara gidiyorlar siyah başörtüleri. Diyorlar ki, Müslüman olsanız işte makyaj yapmayacaksınız. Tamam mı? Tamam diyorlar, yapmayız. Peki diyorlar, bu gelecek olan diyorlar, şarkıcı Gay Yani erkek değil, erkek görünümlü Doğan görünümlü, Şahin görünümlü Doğan diyorlar? <gülüyor> erkek görünümlü bir şey yani, bir tip Bunu da diyorlar, inkar edeceksiniz yani, bunun kötü bir şey olduğunu kabul edeceksiniz yani Siz gideceksiniz konserine ama Bunun da kötü bir şey olduğunu kabul edeceksiniz, tamam mı? Tamam diyorlar yani, onu da kabul ederiz Ama diyorlar, bu bizim ona olan hayranlığımızı etkilemez değil mi diyorlar? Evet diyorlar yani. Yani Biz ona hayranız Ama bunu da kabul ediyoruz. Bunu kınıyor musunuz? Kınıyoruz. Aleyküm selam. Bunu da kabul ediyor kızlar. Ondan sonra tamam diyorlar. Kurayı açıklıyoruz size. Kurayı çekiyorlar. Aradan bir kişiye çıkıyor. Tabii 5 tane kız dizmişler. Başlarına siyah başörtüyü geçirmişler. Hepsi heyecandan kuradan kimin çıkacağını bekliyor. Birisi de çıkıyor. O anda böyle yani hani bir insan çok büyük bir müjdele de gözlerine parıldığı gelir ya böyle Havalar uçar ya, öyle ne yapıyor? Havalar uçuyor. Şimdi ben bunu görünce, haber bu haberi görünce yani önde kendi nefsime baktım, çevreme baktım, Müslümanlara baktım. Demek ki arkadaşlar, sevgide ne var? Bir problem var. Yani sevgide problem olduğu için zaten ne olmuyor? Teslimiyete bu yansımıyor. Yani teslimiyet işin son halkalarından bir halkası. Oraya gelene kadar kalbin düzgün olması lazım ki Oraya gelene kadar kalbin hakiki manada sevmesi lazım ki. Çünkü Allah Kuran-ı Kerim diyor ki peygamberine de ki Kul in kuntum tuhibbun Allah'a. Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, iddia ediyorsanız ey iman edenler, Al Alimran imran suresinde Kul in kuntum tuhibbun Allah'a. Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız enabın yapın? Fettebi'uni. <gülüyor> Bana uyun. Kime uyun? Rasul'e uyun. Tabi olun. Yani Allah'a olan sevginiz sevginizin alameti, göstergesi nedir? Resul'e uymak. uymak i̇ttibat ne? oni. Eğer Resul'e uyarsanız ne olur? Yuhbibkumullah. Allah da sizi sever. İşte o yüzden arkadaşlar Allah'ın emirlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine çok hassas yaklaşmamız gerekiyor. Onun için şu söz ne kadar güzel bir söz. İşlediğin günahın küçüklüğüne değil, kime karşı işlediğine bak. Kalbinde tam bir sevgi olan, kalbinde tam bir havf olan, korku olan bir insandan ancak bu söz ne haber? Sadır olur. Değil mi? Yani işlediğin günahın küçüklüğü seni kandırmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerinden bir emrini yerine getirmemek onu küçük olarak görmen seni kandırmasın. Sen bu isyanı kime karşı yapıyorsun? Ona bak. Yani az önce vermiş olduğumuz örnekte, misalde ne var? Sevginin ne kadar samimi olduğu var. Sevgi samimi olunca, sadık olunca, semeresi ne oluyormuş? Bu şekilde oluyormuş. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de az önce okuduğumuz ayette buna işaret ediyor. Allah'ı seviyorsanız bunun göstergesi ne? Bu diyorlar ki el ehli. Bu ayet imtihan ayeti. Bu ayet İmtihan ayet. Ne demek imtihan? İmtihan ne yapar? Başarılıyla başarısız olanı ortaya koyar. Sevenle sevmeyeni anlamak için sevenle seveni sevmeni, sevmeyeni anlamak için bu ayet diyorlar imtihan ayettir. Allah sevdiğini herkes söylüyor ama bunun terazisi ne? Peygambere ittiba. Peygambere uymak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otur diyor caminin içindeki, mescidin içindeki adama. Bunu duyan dışarıdaki adam ne yapıyor? oturuyor. Aleyhisselatü selam namazda sağ ayakkabısını çıkartıyor. Selam veriyor. Arkasına dönüyor. Bütün ashab ne yapmış? Sağ ayakkabısını çıkarmış. Niye çünkü? Sevgi var. Muhabbet var. Ve bunun bir sonucu olarak da iddialarının ispatı olarak da ne var? İttiba var. Bizler de sevgimizin, muhabbetimizin, muhabbetimizin samimiyetini, doğruluğunu ispat etmek istiyorsak, herkes kendisi için düşünsün. Ne kadar sünnete tabi olabiliyor. Buna baksın. Buna çok ihtiyacımız var. Dersimizin başında söyledik. Yaşadığımız zaman dilini, yaşadığımız toplum, toplumda e, örf, adet, gelenek, çevre, iş, güç, daha da çoğaltabiliriz bunları. Bizleri ne hale getirir olmuş? Bizleri e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı, uymayı zor görür bunun yapılmasının artık bu çağda imkansız gibi görür hale getirme yeterli olmuş. Ama az önce ayet okuduk. Allah'ın emrettiği bir şeyde Resul'e olmaz diyor. Allah'ın farz kıldığı bir konuda Resulullah'a olmaz bir sıkıntı olmaz. Yani Resulullah sıkıntıya düşmemesi lazım. Allah emrettiyse bitmiştir. Aynı şekilde bizler de Allahu Teala emrettiyse, Resulüme bir şey bir konuda emrettiyse, bu böyle yapın diye buyurduysa bizler için de, o konuda ne olmaması lazım? Sıkıntı olmaması lazım. Evet. Bu nasihatten sonra konumuza geçebiliriz. Geçen hafta hatırlarsanız vasiyetten bahsettik. Veda etmekten bahsettik. Doğa etmekten ve doğa başkasından dua etmesini talep etmekten bahsettik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Başkasından doğa istemenin şartlarını söyledik. Yani bunun e, bazen bir beis doğuracağını, sıkıntılı olacağını söyledik. Eğer bu bir adet haline geliyorsa, karşıdaki kişiye ihtiyaç duyar bir hale geliyorsa, o kişinin doğasıyla bu işin olacağı kanaatine var oluyorsa, burada büyük problemlerin olduğunu ne yaptık söyledik. Ama asıl o itibariyle bir insanın başkasına bize dua etmemesinin de asıl itibariyle caiz olduğunu söyledik. Daha tafsilli bilgi için bir önceki haftaki dersimiz ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Evet. Ayetleri zikretmiştik. Ayetleri açıklamıştık. Hadislere dönebiliriz. Birinci hadis Zeyd bin Arkam radıyallahu an. bu hadis daha önceden geçmişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbe irade ediyor. insanlara, ashabına kalkıyor. Hutbe irade ediyor. Hutbe veriyor. Tabi adeti üzere aleyhissalatü vesselam Allah'a hamd edip ne yapıyor? Sena ediyor. Bu konuşmanın adabındandır. Aynı şekilde doğanın adabındandır. Rivayetlerde de geldiği üzere. Önce hamdele, Allah'a hamd etmek, sena etmek, sonra peygamberi salavat, sonra isteyeceğin duayı ne yapmak? istemek. Doğanın adabıdır bu arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, ey insanlar ben diyor bir beşerim. Ben bir insanım. En Rabbimin göndereceği elçi, kim o elçi? Ölüm meleği. Gelmek üzere. Yakındır. O, o'nun gelmesi an meselesidir. O gelecek ve ben de ona ne yapacağım diyor. Onun davetine icabet edeceğim. Yani onun için kimse bu dünyada kalacağını zannetmesin arkadaşlar. Kimse bu oturduğu evinde, bindiği arabasında Sürekli yaşayacağını, yaşayacağı hesaplarına ne yapmasın kapılmaz Bugün sizin bindiğiniz arabaya, yarın çocuğunuz binecek. Sizin cenazenizin peşinden o arabayla mezarlığınıza kadar gelecek. Sizi elleriyle toprağın altına gömüp, üzerinize toprağı atıp, mezarlıktan geri dönüp arabanın kontağına, marşına basıp, birkaç gün önce sizin ısıttığınız o koltuğu kendisi ısıtarak, Hayatına devam edecek. Yani kimse ne zannetmesin, şu dünyada kalıcı olacağını zannetmesin. Bizden öncekilerin göçüp gittiği gibi bizden öncekilerin bu dünyadan zevk alıp yaşayıp tadıp gittiği gibi bizler de ne yapacağız? Ayrılıp gideceğiz. Burada ibret ölçü nedir? Az önce söyledik. Allah'a tevhid ile teslim olmak. Ona boyun eğmek. itaat ederek boyun eğmek. Şirkten uzak olmak ve şirk ehlinden uzak olmak. Ölçü ölçü budur arkadaşlar. Aleyhissalatu vesselam da diyor işte ben an meselesi. Rabbimin elçisi gelecek ve ben de ona icabet edeceğim. Diyor ki ve ene tarekun fikum Ben size sakal önemli, azim olan, büyük olan bir şey demek. İki önemli şey bırakıyorum diyor. Aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> Kitabullah Allah'ın kitabını bırakıyorum. Fihi el-huda nur Zira onda ne vardır? Hidayet vardır. Nur vardır. فَخُضُوا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوا <gülüyor> بِهِ Allah'ın kitabını alın ve Allah'ın kitabına ne yapın? sıkı tutunun. Allah-u Kuran-ı Kerim'de buyurduğu üzere اِنَّ هَذَا muhakkak ki bu Kur'an يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ En doğru olana, en düzgün olana ne yapacaktır? Götürecektir diyor. Onun için diyor ki bir kimse Kur'an okumaya devam eder. Kur'an'dan ayrılmaz. Onu anlamaya çalışırsa bu kişinin diyor varacağı yer, seyredeceği yol akvam'dir. Ne demek akvam? Mustakim, dost doğru olan yoldur. Kur'an seni ne yapar? Alır oraya götürür arkadaşlar. Bunu hayatınızda tecrübe edin. Eğer kendinizi bir programa sokup da günlük olarak, periyodik olarak Kur'an-ı Kerim'den girdiğiniz varsa, zikriniz varsa, her gün okuyorsanız... Yanına namazlarınıza riayet hususuna koyuyorsanız, yanına orucu koyuyorsanız bilin ki yani fitneler, şehevat, şehvi şeyler size pek tesir etmez. Ama ne zaman boş gezerseniz, kardınızı düşürürseniz o zaman şeytanın yumruklarını, aparkatlarını suratınıza yemeye başlarsınız. Ne oldum haline gelsiniz. Derseniz ben bu hale nasıl düştüm? Ne oldu ya? Kendiniz yerde bulursunuz. Niye? Çünkü gardınızı indirdiniz. Herkes Allah Resulü'nün de tavsiyesi üzere Allah'ın kitabına sarılsın. Allah'ın kitabına tutunsun. Allah Resulü Allah'ın kitabını tavsiye ediyor. Sonra diyor ki, "Ehlü Beyti. size kimi bırakıyorum? Ehlü mi bırakıyorum. Ailemi bırakıyorum." Tabi burada hadisin Uzekkirukumullah fi ehli beyti Hadisin devamından da anlaşılacağı üzere Yani Kur'an-ı Kerim'e tutunun, ehli beytime tutunun anlamı yok bu hadis Arapçada da bu anlaşılmıyor Sizleri, ehli konusunda sizlere Allah'ı hatırlatıyorum diyor Yani onlara, onların hakkına ne yapın? Riayet edin, iman etmeleri şartıyla elbette yani mümin olmaları şartıyla. Zira mümin olmayacaklarsa, iman etmemişlerse, şirk içindelerse, küfür içindelerse bugün birçok insan var. Ben diyor peygamberin soyundan geliyorum. Seyyidim. Adama bakıyorsun ki <gülüyor> zahiren alenen şirk koşuyor. Bu adamın hiçbir keramet yoktur arkadaşlar. Hiçbir değeri yoktur Allah katında. Ve denen Müslümanlar katında. İşte Alez vesselam bu hadise konumuzla ilgili olan husus. Gider ayak bu dünyadan ayrılırken ne yapıyor? Vasiyet. bırak. Vasiyet olarak ne bırakıyor? Kendinden önceki Peygamberlerin vasiyeti gibi. Geçen haftaki dersteki ayetleri hatırlayın. İbrahim ne vasiyet etti çocuklarına? Falaatemutunne <gülüyor> illa <gülüyor> ve entum muslimun. Çocuklara dedi ki: Ancak Müslümanlar olarak ölün. Peygamberlerin şeyi bu. Vasiyeti bu. Ama bizler den birisi giderken giderek ne yapıyor? Şuradaki malımı şuna, şuradaki şeyimi şuna. Bak sen okulunu iyi bitir. Değil mi? Okulunu iyi bitir. Sen tıp fakültesini oku, ok doktor ol, adam ol, vali ol. Kimsenin Giderken, bu dünyadan ayrılırken Allah'tan korkun. Tevhidden ayrılmayın. Şirke bulaşmayın. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Zaman fitne zamanıdır. Benden sonra birbirine düşmeyin. Malmul kavgasıyla kavga gürültüye olmayın. Allah'tan sakının, şirkten sakının diyen insanları ben şu ana kadar görmedim desem yalan olmaz. Veya duymadım desem yalan olmaz. Vardır elbette ama. Bunlar çok az. Evet ikinci hadis. Ebu Salman Malik İbnül Hüveyris radıyallahu anh diyor ki قال eteyna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu şebebetin, şebebetun mutakaribun Süleyman diyor ki Süleyman İbn Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştik. İlmehli diyor ki bu e, hicretin dokuzuncu yılı gerçekleşiyor. Hicretin dokuzuncu yılını siyer okuyanlar bilir. O yıla ne deniyor arkadaşlar? Am el vufud. Ne demek am el vufud? Medine'nin dışından gelen kafileler var. Akın akın bölük bölük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek Müslüman oluyorlar. iman olduklarını açıklıyorlar ve orada kalarak ne yapıyorlar? İlim talep ediyorlar. Ayet ezberliyorlar. Hadis öğreniyorlar. Dini öğreniyorlar. Bu de diyor ki, bizler diyor genç bir topluluk halinde, gençler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Ve hepimiz de akrandık. Ne demek akran? Yaşıt. Aynı yaşta birbirimize yakın kimselerdik. Diyor ki: "Fa akamna 'indahu 20 leyleten." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Medine'de 20 gün kaldık. 20 gün oturuyorlar. Bütün gayretlerini ne, nereye yönlendiriyorlar? Dine, yani ilim talep etmeye. "Ve <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahimen rafiqa." Bakın, o gençlerin Bilinç altında, bugünün tabiriydi. On işlerin zihninde kalan şey ne? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl bize tasvir ediyorlar, nasıl anlatıyorlar? 20 gün kalmışlar. Şimdi bir insan, bir insanla 20 gün vaktinin çoğunu geçirsin, 20 gün sonra ya o der, yani birçok insan ne nefret adammış ya, ne kadar da kötü huyları varmış, ne kadar da kabaymış ya, bu adamla da bir daha görüşmem değil mi? Çünkü kalpler hastalıklı, kalpler problemli. Allah'ın merhamet edip rahmet ettikleri hariç bu insanlar gençler ve genç Aleyhissalatu vesselam 60 yaşını geçmiş orada 20 gün Aleyhissalatu vesselam yanında gelip kalan genç bize Allah Resulü'nü anlatıyorlar. Biz torunlarına, kendilerinden sonra gelen bu ümmetin nesillerine diyorlar ki Kane rahimen rafiqa. Neydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Rahim. Hoşgörülü bir adamdı. Yumuşak bir adamdı. Rafik. Lütuf sahibi bir adamdı. İnce bir adamdı. Bakın abi. Biliyorsunuz ne diyor sahabe? Medine'de sokakta küçük bir kız ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutardı. Bakın. Aleyhisselatü vesselam'ı mahallede götürürdü sokakta. Kendi işleriyle alakalı, çocuk kendi oyunlarıyla alakalı, Rasulullah'ı peşine takar götürürdü Aleyhisselatü Vesselam da onun peşinden elinden tutarak ne vardı, Giderdi. Görüyor musunuz? Merhamet. Aleyhisselatü Vesselam'daki o inceliği. Fe zanne enna kadiş takna ehlena. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bize baktı gördü. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anladı. Bakıyor 20 tane genç gelmiş ailelerin bağrından kopmuşlar. Anladı diyor bizim bizim ailelerimiz olduklarını. Fesaelena ammen tarakna min ehlinna. Bize gelip tek tek sordu dedi ki yani geride kimleri bıraktınız? Ailenizden çoluğunuz, çocuğunuz, akrabalarınız. Fa akhbarnahu. Biz de diyor haber verdik işte falan diyor. falan yine. Aleyhissalatu selamü ki "İrci'u ila ehlikum." Hadi nereye dönün? Ailenize dönün. Tamam. Yani siz artık burada hani günün modern tabiriyle psikoloji denen şey var ya insanın psikolojisini de anlıyor esetivası artık tamam 20 gün olmuş ailelerini özlemişler bunlar artık bu saatten sonra burada ne yapamazlar yani kalsalar da pek fazla istifade edemezler bir hava değiştirelim diyoruz ya gidin bir gelin gidin ailelerinize feakiym ufiihim artık orada ikamet edin orada kalın yani bir insanın ailesinden Mucbir sebepler olmadan, zaruret olmadan uzaklaşması ve uzun süre onlardan uzak yaşaması doğru bir şey değil arkadaşlar. Bunu ilim itiraf ihtilaf etmiş. İlim ehli kendi Bir insan ne kadar kaç ay ailesinden uzaklaşabilir? En uzun süre nedir? Tabii hanımı izin verirse bir insana elbette ki bir sene eksene de kalabilir. Ama izin vermezse ya da bir anlaşma yoksa en fazla ne kadar kalabilir? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam gidin ailelerinizin yanında kalın ve ama orada onların arasında yaşadığını sürece ne yapın? Siz buraya geldiniz, 20 gün oturduğunuz, öğrendiniz. Allimuhum. Onlara öğret. Müslüman kimsenin misyonu bu arkadaşlar. Müslüman'ın daha sonraki 3. 5. mertebede geliyor. Ticareti, alışverişi, tamam mı? Yaptığı günlük ilişkileri. Birinci basamaktaki gelen şey ne? Davet. Bir adamla ortak iş yapıyorsun, davet. Bir yere yolculuğa gidiyorsun, yanında oturan adama, davet. Komşuna, davet. Allimuhum ve muruhum. Ve onlara diyor, ne abin? Emredin. Ve sallu salate keza fihini keza. tek tek diyor. Falanca namazı şu vakitte kılın, falanca namazı şu vakitte kılın. Bakın namazı tembih ediyor Aleyhisselatü Görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün köyünüze gittiğiniz zaman dedenizi bir dinleyin. Babanızı ziyaret ettiğiniz zaman, babanızı bir ziyaret ettirin, dinleyin. İlim okumayan babalar ve dedeler neyi tavsiye ediyorlar? İşte şehir yerinde dikkat edin, paranı biriktir, değil mi? Yatırım yap, bir ev sahibi ol, değil mi? Emekliliğin var, bak. Emekli olmazsan perişan olsun, yaşlanırsın. Ne kadar da az değil mi? Aleyhisselatü Vesselam'ın şu vasiyetlerini, tavsiyelerini yapan insanlar, çoluğuna, çocuğuna. Oğlum bak sen şehirdesin. Namazlarını camide kılmaya dikkat et. Bak genç adamsın, bekarsın, oruç tut. Allah'ın kitabından öğrendiğini insanlara öğret. Var mı bunu tavsiye edin sen ama. Çocuklar geliyor şimdi babalarına, baba para ver, akşama sinemaya gideceğiz, baba para ver, akşama şey yapacağız, değil mi? Babası diyor ki o, o filme gitmeyin de bu filme gidin, değil mi? O maçı değil de maçı orada değil de burada seyredin. Faida Hazreti Salih diyor ki, vesselam, Namaz vakti geldiğinde, "Feliu azin lekom ahadukum, aranızdan birisi ezan okusun, ve yiummekum akberukum ve en büyüğünüz ne yapsın sizlere imam olsun. Tabii başka rivayetlerde biliyorsunuz, "Yiumul kawma akrauhum, en çok Kur'an bilen, en çok Kur'an bilen. Tabii yine eğer iki kişi Kur'an konusunda eşitse, diyelim ki Birisi on cüz Kur'an biliyor, diğeri on cüz Kur'an biliyor. Yaşça diyorlar nur en büyük. Tabi burada olayın fıkhi boyutu da var. Ya Adam Kur'an biliyor ama on cüz namazın ahkamını bilmiyor. Bu da çok önemli. Namazın ahkamını bilecek. Eşit olurlarsa bu konularda hata yaptığı seyif secdesini ne zaman yapacak? Selamdan önce mi selamdan sonra Bu Ahkamı bilecek. Yaşça en büyük olan ne yapılır? imamete geçirilir. Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Sizin diyor en büyüğünüz, yaşça en büyüğünüz ne yapsın? Namaza. Din, disiplin. Bakın arkadaşlar. Birisinin evine gidiyorsun misafirliğe. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kimse kimsenin evinde ev sahibi izin vermeden ona yapmasın? İmamlık yapmasın. Şu dine bakın arkadaşlar. Edeb, ahlak. Oturduğun mecliste değil mi? Oranın bir adabı var. Birisi bir meclisten kalkarsa geri döndüğünde oraya en çok hakkı olan o kimsedir diyor. Kalktı birisi, gitti lavaboya. Geldin sen dışarıdan, boş olarak gördün. Oturdun. lavabadan geri döndü, yerinin senin tarafından doldurulduğunu gördü. O, o yerin en çok hakkı olan kim? o Az önce kalkan lavaboya giden kim? Yani muhteşem bilim. İşte Aleyhisselatü Vesselam burada gençlere ne yapıyor? Tavsiyede bulunuyor, vasiyette bulunuyor. Peki bizlerin buradan çıkaracağı şeyler ne? Az önce bahsettiğimiz konular. Yani yılmayacağız, tavsiyede bulunacağız. Şimdi bugün birçok insanlar, kardeşlerimiz, kendimiz hatta ne yapabiliyoruz? Hataya düşebiliyoruz. Günaha düşebiliyoruz. Ama önemli olan ne burada? Tavsiyede bulunmak. Nasiyette bulunmak. Bak kardeşim. Bak abicim. Sen sana Allah için takvaya öğütlüyorum. Takvayı hatırlatıyorum. Bu konuda yanlış yapıyorsun. Bak sen bu konuda haram olan bir şey yapıyorsun. Diyerek ne yapacağız sürekli? Takvada vasiyette bulunmak. Bir rivayette diyor ki Aleyhisselatü Vesselam <Sessizlik> Ne demek? Namazınızı nasıl kılın diyor bu gençlere. Beni gördüğünüz şekilde. Ben nasıl kıldıysam siz de o şekilde kılın. Yani burada mantıken de bu böyle arkadaşlar. Yani insana oturup kağıt üzerinden namazı anlatmak ayrı bir şey. Ona imamlık yaparak namazı öğretmek ayrı bir şey. Değil mi? Onun için sahabeden birçoğu ne yapıyor? Çağırıyor şeyi, su istiyor. Abdest alıyor değil mi? İnsanların gözünün önünde. Niye? İnsanlar daha iyi. Anladın. Ve Resulullah'a böyle abdest alırken gördüm. İşte eğitim de çok önemli. Eğitmenlik. Bugün üniversitelerde okutuyor bu arkadaşlar. Pedagogik dersler olarak. Pedagojik ne diyorlar? Formasyon. Yani üniversitede gidiyorlar. Bir yıl boyunca öğretim teknikleri. Nasıl öğretmen olunur? Aleyhisselatü Vesselam bakın. En güzel öğretmen. Muallimul Hayr. Ne diyor? Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Ben size gösterdim. En yani gördüğünüz gibi ne yapın? Namaz kılılıyor. Tabi sahabe de çok dikkatli arkadaşlar. Sahabe, ashab çok dikkatli. Yani bırakın namazla ilgili olan hususları Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdayken okuduğu sessiz namazda kıraatını sakallarının titremesinden anlardık diyor. Bakın ne pür dikkat takip ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani düşünün Aleyhisselatü Vesselam en önde imamlık yapıyor. Cemaat arkada. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda okuduğunu neyinden fark ediyor? Sakallarının titremesinden. buharide geldiği üzere rivayet. Tabi bu hadisten çok faydalar zikrediyorlar. Bir tanesi diyor ki peygamberin sakalı neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Gür. Çünkü arkadaki ne yapıyor? O sakalın gürlüğünden dolayı okurken, çene sallanırken sakallarının titrediğini görüyor. Fayda babından zikredelim. Aynı şekilde. Dört halifenin hayatına bakın. Dört halifenin şemailine bakın. Yaratılış özelliklerine bakın. Hepsinde gür sakallı oldukları söyleniyor. Yani Ömer, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum hepsi neymiş? Böyle gür sakallı insanlarmış. Kes tul lihye. Evet. 3. hadis Omar Khattab, radıyallahu anh, nebiyye, anh, Diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den umre için izin istedim." "فأذنَ" Bana diyor izin verdi, gidebilirsin dedi. "وقال لا تنسنا يا dedi ki: "Ey kardeş kardeşciğim, bizi unutma min duâik." Bizi duandan ayırma, bizi duandan unutma dedi. Tabi rivayet e, Ebu Davud'ta ve Tirmizi'de geçiyor. Riyazu Salihin'de zayıf olarak geçen rivayetlerden bir tanesi de bu. Elimizdeki evinizdeki e, Riyaz-ı Salih'in kitabınıza not alın bu hadis. İlim ehlinin zayıf dediği bir hadis. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer'e bizi de doğandan unutma sözü. Zayıf ama biz geçen hafta hatırlarsanız Uveys el-Karani yani Veysel el Karani ile alakalı sahih Müslim'deki hadisi ne yaptık sizlere? Naklettik Aleyhisselatü Vesselam'ın Veysel Karani'nin geleceğini haber vermesi. Geldiği zaman ondan ne talep edin diyor Peygamberimiz sizin için Allah'a istiğfar etmesini talep edin. Yani o hadis bize tabii bunun Uveys el-Karani ile has olduğunu gösterse de ilim-ehli diyor ki asıl olarak başkasından dua talep etmek nedir? Caizdir. Ama zikredilen şartlarda. Evet. Dördüncü hadis, <Sessizlik> Salim ibn Abdullah Abdillah ibn-i Amar, enne Abdallah ibn-i Amar, lirraculi izâ erâde sefara. Diyor ki Salim. Kim bu Salim? Abdullah ibn Ömer'in oğlu. Abdullah ibn Ömer'in hayatını okumanızı çok tavsiye ederim. Bu sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a günün konusuyla ok. da sünnetine tabi olmada, sünnetine bağlı olmada çok şeymiş. Titiz. Bir tane oğluyla konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Niye küsüyor? Sebep? Mal mülk mü? Hayır. O diyor ki Oğlu diyor ki ben diyor hanımımı, eşimi camiye göndermeyeceğim. Namaz için. Biliyorsunuz hadis var. Aleyhisselam ne diyor? Latem na'u ima Allah. Allah'ın kadın kölelerini yani kadın kullarını camiye gitmekten ne yapmayın. Engel yani Bir kadın gitmek isterse tabi ortada fitne yoksa şey yoksa kocası ne yapamaz ona engel olmaz. Diyor ki i̇bn Ömer'in oğlu ben diyor engel olacağım. Ne diyor Abdullah i̇bn Ömer? Ben sana Kale Resulullah diyorum. Sen ise ben engel olacağım diyorsun. Benden diyor ölene kadar git konuşma. Öğrene kadar git diyor benden konuşma. Hatta bazıları zikrediyor. Diyor ki cenazesine bile gitmedi. Niye? Çünkü peygambere muhalefet ediyor. Şimdi çocuklar evde namaz bırakın şey, peygamberin sünnetine muhalefeti. Allah'ın farzına Alenen muhalefet işleniyor ve sen de evin erkeği olarak ne yapıyorsun? Buna çanak tutuyorsun. İşte Abdullah İbni Ömer onun Abdullah İbni Ömer. Hala adını adını anıp arkasından radıyallahu anh'u diyoruz. Değil mi? Evet. Diyor ki Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim. Babam diyor Abdullah, Ömer'in oğlu Abdullah. Bir kimse yolduza çıkarken ona şöyle derdi. Udnu minni. Yaklaş. Sana yaklaş da sana veda edeyim. Nasıl veda ediyor? كَمَا كَانَ رَسُولُ aleyhi ve وَسَلَّمْ يُوَدِّعُونَ Bak sahabedeki şey bu ölç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize veda ettiği gibi yolculuğa yolculadığı gibi gel ben de senin ne yapayım yolculuğa veda edeyim. Diyor ki şey, Abdullah bin Abdullah şöyle derdi. Peygamber de tabii ki böyle derdi. أَسْتَوْدِعُ Allah. Ne yapıyorum? Estevdiullah. Allah'a emanet ediyorum. دينك. Neyini? dinini. Ve emanetini, emanetini. Ve havatimi amelik. amellerinin havatimini, sonunu, yapacağın son amelleri dahi kime emanet ediyorum? Allah'a emanet. Ediyorum. Yani biz şimdi dediğimiz gibi giderken ne diyoruz? Ay gazı kapat, ütüyecek. Onu unutma. Faturayı öde. Değil mi? Ama bak, seni Allah'a emanet diyor. Dinini Allah. Çünkü insanın dini kendine bırakılırsa, o insan Allah bir kimseyi kendisiyle baş başa bıraktıysa, o kimse kaybetmiştir arkadaşlar. Bir kula Allah'tan yardım olmazsa, Allah'ın korunması yoksa o kula, o kul, buzun üstünde kayan insan gibi selsem, sen ne yapar? Çarpar, çarpar, durur. Onun için veda ederken ne diyorsun? Estağfurullah, hadi neke ve emanet ve Amellerin ne ne olsun güzel sonuçlara sonuçlansın. Çünkü rivatlarda dediğimiz üzere inna malam alu bil kavatim. Onu herkes biliyor. Rivayet. Ameller neyine göredir? Sonuna göredir. Kavatim. <gülüyor> yani onun için bu dünyada giderken yaşlılık zamanında. Amellerin hayırlaşması, güzelleşmesi de güzel bir şeyin sonucudur. Evet. 5. hadis. Son hadisten bir önceki hadise geldik. Abdullah ibn Yezid el-Hatmi el el Sahabi diyor ki, "قال sallallahu aleyhi sellem, Allah Resulü sallallahu ordusunu çıkardığı zaman, ordusunu yolculuğa gönderdiği zaman şöyle veda ederdi. Onlara şöyle derdi. Tabii bizim de bakın arkadaşlar, deminden dedik ya, seviyorsak Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem şu sünnet uymamız lazım. Birisini yolculuğa çıkarken gördüğünüz zaman şu dua yoku. Estevdiu'llaha dinenke ve emanetenke ve khowatimen amalenke. Evet, son hadis bu da Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yolculuğa çıkmak isteyen, yolcuğa çıkan bir kimseye yaptığı ayrı bir dua. Diyor ki Enes radıyallahu anh, ca raculun ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi Peygamber Aleyhissalatu vesselama dedi ki ya Resulallah İnni uridu safaran. Ben yolculuğa çıkmak istiyorum. Yolculuk yapmak istiyorum. Az sonra yolculuğa çıkacağım. <fazewedni> bana azık ver. Ne demek bana azık ver? Hayır, şey. Bana nasihat et. Bravo. Allah, Allah, Allah ne bayan? diyor? Ben, azıklanın. Fe <fazewedle> zadi <fazewedle> en hayırlı azık nedir? Peynir, ekmek, zeytin, zeytinyağı, döner, <yal> takva. <éstasyonları> takva. Gerisi talih şeyler bulursun Allah Teala gönderir. Bu dedi ki, bana azık ver. Neyi kastediyor Peygamberimizden yemek mi istiyor? Mı? Diyor. Bana nasihat et. Bana yolculuk boyunca yolculuk boyunca yanımda olacak bir şey söyle. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Zevvedekeallahu takva. Allah diyor sana azık olarak takva versin. Seni takvaya bürüldürsün. hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde, çarşamba günkü dersimizde Ömer i̇bn Hattab'ın takvaya olan bir tarifini nakletmiştik. Neydi takva? Başka bir tarif nakletmiştik. Dikenli yolda, telde, Elbiseler. elbiselerini insanın ne yapması? Toplaması. Toplayarak yürümesi. Niye? Çünkü o diken, biliyorsunuz bazen hepiniz yapmıştır onu küçükken, bir yerden atlamak istediğiniz zaman dikenli teller varsa, o böyle ne kadar da kaçsanız, ne kadar da kurtulmak isteseniz, o sizi ne yapar? Tamam. Tamam. Yakalar. Pür dikkat olmanız lazım. İşte diyor ki Ömer radıyallahu anh, takva odur ki senin böyle bir yerde, dikenli bir yolda yürürken elbiselerini ne yapman? Kaldırmandır. Ona yakalamasın diye. Aleyhisselatü Sen diyor ki senin takva az, şeyin olsun, azın olsun. Çok önemli. Yolculukta insanın gafleti düşme şeyi çok yüksek oluyor. Boş yakalanıyorsun. Şeytan daha farklı yaklaşıyor sana. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Zevvedekallahu takva. Takva senin azığın olsun. Tabi sahabe biliyor Aleyhisselatü Vesselam dua, duasını isteyecek. Diyor ki Zidni. Biraz daha arttır ey Allah'ın Resulü. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ve gathara zembek. Günahını bağışlasın. Ne büyük bir dua. Dua yapan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe diyor ki Zidni. Arttır ey Allah'ın Resulü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ve lekel hayra Haythu ma kunt Nerede olursan ol allah Teala hayrı sana müyesser kılsın Yani hayrı sana Kolay eylesin Yani bakın Bu sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Ağzından Dünya ve ahiret saadetini Ona verecek dualara hasıl oluyor Nedir o? Takva istiyor Ne yapmak? Dünyada günahlardan emin olmak Günahlarının affolması, ahiret mutluluğu. Ve nerede olursan ol, hayır senin seninle birlikte olsun. Bu da dünya mutluluğu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üç kelimeyle, onun için biz ne diyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliği nedir? Bir tane özelliği de cevamiül kelim. Az konuşur, öz konuşur ama çok mangal. Üç cümle konuşuyor. Zavvedeke Allahu takva ve gafara leke ve yesser aleke İşte bu duayı ezberleyin arkadaşlar. Yolculuğa çıkacak olan babanıza, ananıza, komşunuza, hocanıza bu duayı okuyun. Nedir o dua? Zewwadakallahu takwa ve ghafar leke zenbek fe İnşallah bu duayı önümüzdeki cumartesi günü buradaki arkadaşlardan dinleyeceğiz. Bize de yarın okursunuz. Okumayan kardeşlerimize de muta olduğu üzere alıştığınız üzere kek ceza vereceğiz. Bu bahiste bu vakta kalalım aslında istihara babına girecektik. Önümüzdeki hafta inşallah istihare ile alakalı hükümleri zikrederiz. İstiharenin hükmü nedir? Hangi konularda istihare yapılır? Yani farz olan bir konuda istihare yapılır mı? Yapılmaz farz olan istihare. Haram olan bir konuda istihare yapılır mı? Yapayım yapmayım yapılmaz. İstihare ilimleri sıklederiyor. Muba olan konularda yapılır ve mendup olan ama mendup olan hangi konularda? Sana netleşmeyen konularda. Farza da bazen şu örneği veriyorlar. Mesela hac. Yol, yolculukta, yolda güven yok. Savaş var. Çıkayım mı, çıkmayayım mı babından istihare yapılabilir. Ama istiharenin hükmü nedir? Sünnettir. İstişare ne zaman yapılır? İstişare de istihareden önce yapılır. Bunlarla alakalı inşallah. Vaktimiz etmedi bugün. Geçseydi oraya da geçecektik. İstihare namazı kaç şakattır? Böyle bir namaz var mıdır? Varsa kaç sekattır? Dua, Bak, namazın içinde mi yapılır? Namazdan sonra, selamdan sonra mı yapılır? Bakın, ilim, hiç unutmayın, ilim tafsildir. Cahil adam için ilim kolaydır. Yani kolaydır derken tak tak tak konuşur yani. Ama bakın, ile alakalı bir hadis var. İlim ehli ne yapmış? Bu hadisin etrafında hükümler zikretmiş. İşte bizler de ne yapıyoruz? Onların kitaplarını okuyarak ilim talep etmeye çalışıyoruz. Ezanın çok az kaldı. Burada bitirelim. Sıbhanetullahi ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve tübüleyk.